Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala el yani Muhammed şöyle bir soru gelmiş teşehhitte oturunca parmak işareti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derken parmak kaldırıp şahadet bitince hafif oynatılıyor mu diye bu işin yani Hukuutta, teşehhütte parmak Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan gelen rivayetlerde iki türlüdür. Birisi baş parmağını orta parmağıyla halka yapar, işaret parmağıyla kıbleyi işaret ederdi. Hadiste de ve aşara, ey kıbleyi işaret etti şeklinde geçer. Bir rivayet böyledir. Ya orta parmakla baş parmağı ucularını birbirine getirir halka gibi yapar diğer iki serçe parmakla yüzük parmağını bükecek <gülüyor> e, işaret edecek veyahut or baş parmağı orta parmağının üstüne koyacak yani halka halkanın orta parmağın üstüne tırnak boğumunu da kaybedecek şekilde üstüne koyacak parmak işareti böyledir ve hadiste geçen ve parmağını oynatırdı. Ve yuharrikuha ve yuharrikuha demek hadiste hafifçe oynatırdı demek. Dolayısıyla hafifçe oynatmak dikkat edin bazı arkadaşlar bu parmağı sadece şahadette kaldırıp indirmesinin bir delili yoktur. Niçin? Çünkü bazı mezhepler demişler ki şehadette kaldırılır. Kimisi hiç bu sünneti tamamen terk etmiş. Doğrusu hadiste demiyor ki şurada kaldır şurada indir. Hadiste diyor ki eyk parmağıyla işaret eder. Yani işaret parmağını dümdüz kıbleye doğru işaret eder. Daha sonra ve yuharrikuhe parmağını hafifçe oynatırdı. Peki bu nereye kadardır? Tehiyatın başından selam verinceye kadar kişi parmağını hiç oynatmaksızın e, tahiyatı sallibari okusa ve duaları yapsa sünnettir. Ve hafifçe oynatsa da sünnettir. Her ikisini tercih edebilir. Yani tahiyatın başından selam verinceye kadar. Niye? Çünkü hadiste diyor ki ve parmağıyla dua ederdi. Dolayısıyla gözleri parmağına bakacak. Tahiyata başladığı zaman parmağını oynatmaksızın selama kadar gidebilir. Yalnız işaret edecek o parmağı. Ya da dilerse de hayatın başından yine selama kadar parmağını hafifçe oynatarak. Bazı arkadaşlar görüyorum. Bu sünneti yerine getirmek isterken bakıyorum parmakları o kadar hızlı oynatıyorlar ki yani oynatma. Yani böyle parmağı en üst noktaya kadar kaldırıp en aşağı kadar indiriyor. Bu hattu rafa'dır. Hattu rafa yani örnek veriyorum o parmak şöyle milim oynayacağına, milim milim oynayacağına böyle o 3-4 santim, 5 santim o parmağı oynatıyor. Dolayısıyla camide bunu yapıyorsa bu da o cahil cemaatin tepkisini çekiyor. Yani onlar bunu bilmedikleri için tenkit ediyorlar. Doğrusu böyle yerlerde parmağını hareket ettirmemesidir. Cami gibi anlaşılmayacak yerlerde parmağını hareket ettirmesin ancak işaret yapsın. Halka şeklinde yapsın baş parmağıyla orta parmağını ve parmağıyla da, işaret parmağıyla da kıbleyi işaret etsin. Oynatacaksa da hafifçe oynatsın. Çünkü sünnette hafifçe oynatma şeklinde ve yuharrikuhe diye geçer. O da hafifçe oynatmaktır. Hattu rafa ise böyle çok hızlı yukarıdan aşağıya kaldırıp indirmektir. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam şöyle buyuruyor. Dikkat edin sizden öncekiler Aşırı gittikleri için helak oldular. Dolayısıyla aşırı gitmemek için ne yapacağız? Allah Resulü ve Vesselam'ın koyduğu ölçüleri aşmayacağız. Bunu şehadetle sınırlamanın yani kayıt getirmenin şurada parmak kalkacak şurada inecek. Bunu söyleyenlerin delili yoktur. Bunu söyleyenlerin delili yoktur. Hadiste söylediğim gibi başından sonuna kadar parmak hem işaret edecek hem de hafifçe oynayacak bu sünnete uygun olandır. Ve bu Allahu alem. ve sallallahu ala lahü muhammedin ve ala Vessel muhammed Aleyhi allahumma bihamdik Vessel <Sessizlik> an la ilaha illa Vessel ve Sellem. ileyk.